Fethül Kadir'de yani hidaye üzerine yazmış olduğu haşiyesinde zahir rivayeden anlaşılan bu görüşü tercih etmiştir. Buna göre ağız dolusu olsun veya olmasın mutlak anlamda kusmuk kişinin kendi ihtiyarıyla olmuşsa geriye bir şeyin geri dönmesi, yutulması şart olmaksızın orucun bozulacağını söylemiş. Ancak Kuduri kitabını okumuş olduğumuz bu Kuduri kitabı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 gerek ibareyle alakalı, gerek meseleyle alakalı, konuyla alakalı suallere cevap vermeye gayret edeceğiz. E, i̇tikaf bahsine gelmiş idik. E, nasip olursa inşallah bugün bu konuyu bitirerek e, savun yani oruç bahsini bitireceğiz. E, Bab-ül İtikaf Kale Rahimullah el-İtikafı müstehappun İtikaf müstehaptır. Şimdi itikaf nedir? Önce bunu bilmemiz gerekir ki biraz sonra bu itikafın tanımını yapacak. Diyecek ki itikaf, itikaf niyetiyle beraber kişinin mescitte beklemesidir. Peki bu bir ibadettir. Bu ibadetin hükmü nedir? Bu ibadetin hükmü müstahap olduğunu söylüyorum. Aslında Muhammed bin Ahmet el-Kuduri'nin müstahap ifadesini kullanması itikaftan sadece bir bölüme hastır. İmam Zeylai bunu biraz daha detaylandırarak diyor ki, üç türlü itikaf vardır. Vacip olan itikaf,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 Üçüncü itikaf da müstehap olan itikaf. Bu da e, vacip ve sünnetin dışında kalan nafile itikaflardır. İşte musannifin el itikafı müstahap ı demesi bu üçüncü kısımdan bahsediyor. Yani nafile olarak yapılan itikaf müstehaptır ve sünnettir. Müstehap sünnet anlamında ama müekket bir sünnet değil. Müekked sünnet nedir? Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde yapılan itikaf. Vacip olan itikaf nedir? Adanan itikaf, nezledilen itikaftır. Şimdi itikafın tanımını yapalım. Nedir bu itikafın tanımı? وَهُوَ lebs, <الْلَبس> Leps, beklemek demektir. E, müks anlamında. فِي mescidi Mescitte bekliyorsun. Ne ile beraber mescitte bekliyorsun? مَعَصَّامُ Oruç ile beraber. Yani oruçlu olduğu halde kişinin mescitte durması. Tabi e, mescitte oruçlu bir şekilde durmanın itikaf olabilmesi, ibadet olabilmesi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 Peki dedik ya e, niyet dedik. Aslında niyet e, maksud olan her bir ibadet için olmazsa olmaz olan şartlardandır. Yani ibadet ile adeti birbirinden ayıran unsurdur niyet. Tabii maksud olan ibadet diye ifade ettik. Maksudu olmayan ibadetlerde niyet sadece sevabın husulü için şarttır. Peki maksud ibadet, maksud olmayan ibadet. Bunu aslında daha önceki derslerimizde incelemiştik. E, abdest olsun.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 E, bu noktada da farklı görüşler var. E, Ebu Hanife'den yapılan e, bir rivayet, e, bu mescit içinde beş vakit namazın kılınacağı, imamının ve müezzinin olmuş olduğu bir mescit olması gerekir deniyor. Ki Hidaye sahib el merginani bunu naklediyor. Hatta İbnu Humam da bu görüşü tahsiye ediyor, sahih olduğunu ifade ediyor. Bunun sebebi de şudur, e, itikaf normalde namazı beklemek için,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 Bazı meseleler vardır ki kuru ezber yapma yerine onun bir sistematini ortaya koyarsınız. O akılda daha iyi kalır. Şimdi Ebu Hanife rahimullah, İmam Ebu Yusuf rahimullah, İmam Muhammed rahimullah genelde bu üç imamdan bahsedilir.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 ki bu İmam Muhammed'e nisbette iki hoca kimdir? Elbette Ebu Anife ve İmam bu Yusuf'tur. O yüzden şeyhan tabirini duyduğumuz zaman burada da anlamamız gereken İmam-ı Azam Rahimullah ile İmam Ebu Yusuf Rahimullah olacaktır. Bir de tarafeyn tabiri vardır. Ee, taraf bir taraf demektir tarafein iki taraf demektir biraz önceki şekillendirmemizde Ebu Hanife'yi başa koyduk İmam Ebu Yusuf'u ortaya koyduk İmam Muhammed'i ise diğer tarafa koyduk o zaman İmam Ebu Yusuf'u merkez aldığımız zaman bir tarafında Ebu Hanife vardır diğer tarafında İmam Muhammed vardır o zaman tarafeinden dendiğinde iki taraf yani iki tarafta bulunan imam ki bu da İmam azam ile İmam Muhammed kastedilecektir. Kısaca bu ıslahları da bilmiş olduk. Yani tarafeinden kast edilen, sahibeinden kast edilen, şeyhaninden kast edilen kimdir? Budur. Mutlak anlamda imamen ifadesi kullanılıyorsa da bu genel anlamıyla sahibeyindir. Yani İmam-ı ve İmam-ı Muhammed'dir. Ama tabi yukarıda bir imamdan bahsedilmiş ise o zaman geriye kalan iki imam anlamını taşımamız gerekir. Bunu şunun için söyledik mescidin tanımıyla alakalı imamlar arasında tartışmadan bahsettik. Ebu Hanife Rahimullah'tan iki farklı rivayet vardı. Bir rivayete göre kendisinde beş vakit namazın kılındığı cami, diğer bir rivayete göre ise beş vakit namazın kılındığı cami değil, belki imam ve müezzinin olduğu cami yeterlidir. Sahibeyne göre ise yani İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed ise diyor ki, her türlü mescide itikaf sahiptir. Yani orada beş vakit namaz kılınsın veya kılınmasın, özel bir imamı olsun veya olmasın, eğer orası mescit olarak vaz cami olarak vaz orada itikafa girmek her halükarda caizdir. İmam-ı Tehavi Rahimullah bu görüşü daha kolay olduğu için özellikle zamanımızda insanların büyük camilerde belki itikafa girmesi sıkıntılı olabiliyor. Resmi makamların bazıları belki buna izin vermeyebiliyor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 yani daim olarak namazlarını kıldığı bir bölümü var ise, evinin bir mescidi, oradası itikaf alanıdır. Hatta Fethavahin Hindiyede de diyor ki, böyle bir yeri yok ise, yani rastgele herhangi bir yerde kılıyor ise, ki günümüzde genelde,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 çünkü mezcinin ve videde kılınacak olan namaz şüphesiz diğer mekanlarda diğer mezclerde kılınacak olan namazdan daha faziletlidir bire bindir hadi şerifin ifadesi doğrultusunda ee, dolayısıyla mezcinin ve sen namaza adadıysan başka camilerde kılamazsın ancak e, mescidinle ve viden daha fazilet elde edebileceği mezci haramda kılısı olur mu el cevap olur muhitil burhani bunu naklediyor.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 ve niyetin şart olup olmaması. Bundan sonraki okuyacağımız bölüm ki muhtemelen herhalde bir derslik yerimiz kalmıştır. Önümüzdeki haftada buradan devam ederiz. İtikaflı olan kimse neleri yapabilir, neleri yapamaz, neleri yaparsa itikafı bozulur. İnşallah buradan sonra devam edeceğiz. Allahu u Azimüşşan Ramazan-ı Şerif'in bereketinden istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin.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 Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Al-Rahman Al-Rahim, Malik Yümd Din, n'abudu, Kanağbûd ve İya Kana Stegin, İhden Cıraatı sıratallezinin en amte aleyhim gayril magdub aleyhim